Güneş çal savaşçıları, gözlerinde göz sancısı, içlerinde okyanus uğultusu, uzun mızraklarla yara kırandığı, gelip dayandılar şehrin sivrilmiş tırnaklarına, çarpık dudaklarıyla, kırpılmış saçlarıyla, soyguna uğramış yüzleriyle, barbar ellerin işgal ettiği, sonra terk ettiği harabe kadınlar gidip, gidip gelirlerdi de makamlı çarşılarda. Bu kirazı kim yer, kim satar, hangi savaştan arta kalmış bu çocuklar? Sonsuz devirleri aşarak savaşçılar geldiler ve akşamın ipini kestiler. Gece kutun üstüne devrildi, put yere devrildi, yanlış pazarlara sürülmüş yıldın uykusu şehrin ortasından bölündü. Kollarını derin balkonlara dayamış bilinçleri üst sıra savaşçılar, karadılar gözleriyle ağır ağır şıkkın saçlarını, ayıkladılar bir bir bitlerini, fosfor ellerini uzatarak balkonun uçsuz uzantısından yanan şehri tuttular. Su bizim atımızdır Deniz Hipotrom, nehrin yatağını sen ey savaşçı. Birikinti gölleri geç, Apartmanlara geç, yont kaldırımları, bir bir ayırtla mezarları. Güneş çağ öncüleri yolları tuttu, dua elleri tuttu. Yüzleri mekte ülkesi, gözleri medine çeşmesi, elleri altın çağ marmarı.